Change.org Taksim Van Gölü Korunmalı adresinde imza kampanyası başlatan Van Çevder, Van Gölü'nün iklim krizinin neden olduğu yıkıcı etkiler, insan hatası, iklim uyum planlarının oluşturulmaması ve ihmalleri yüzünden öldüğünü ve bu nedenle de acil bir şekilde harekete geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Yüzlerce çeşit kuş çeşidine ev sahipliği yapmasının yanı sıra dünyada sadece orada yaşayan endemik inci kefalinin de yaşam alanı olan Van Gölü çevresinde kurulmuş bütün yerleşmelere ait on binlerce ton evsel atık ve artığın toplanma alanına dönüşmüş durumda. Göl çevresinde yer alan bütün kentlerin, akarsu boylarında kurulmuş köylerin, sanayi tesislerinin ve diğer birçok kirletici unsurun yoğun baskısına maruz kalıyor. Kurulan arıtma tesisleri kapasitenin çok altında. Çevresinde 1,2 milyondan fazla insanın yaşadığı bu doğa harikası göl maalesef artık kendini yenileyemiyor. Açıklamasında bulunan Çevder Derneği ayrıca Van Gölü ve çevresinin sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı olarak tescil edildiğini ve bu maddenin çevrede birçok yeni yapılaşmanın önünü açarak bir çeşit işgale davetiye çıkardığını vurguluyor. Van Gölü'nün yaşaması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesini gerektiğini söylemişler. Kampanya Change.org Taksim Van Gölü korunmalı adresinde devam ediyor. Doktor Sadun Bölükbaşı'nın Avrupa'nın plastik atıkları ülkemize gelmesin talebiyle Change.org Taksim Plastikten Çıkış adresinde başlattığı kampanyaya yönelik bir gelişme var. Erzin Polipropilen Tesisinin yapılması planlanan alana dair bir bilirkişi heyeti raporu geldi. Rapor planlanan tesis alanında tehlike altında bulunan kara, deniz ve tatlı su kaplumbağalarının ve ülkemizde sadece Burna sahili ve civarında yaşayan nesli tehlike altındaki sahil kertenkelesinin yaşadığını, göçmen kuşlar için sulak alanların bulunduğunu ve bu açıdan da ÇED raporunun uygun olmadığını vurguluyor. Ayrıca yapılması planlanan tesisin bölgesinin Deniz ekosisteminin karasal ekosisteme geçiş sonunu oluşturduğu özel bir kumul alan, bir sulak alan hem de Türkiye'deki biyolojik çeşitlik ve zenginliğin korunması hem de bu alan içerisinde nesli tehlikeye girebilecek türlerin üreme ve habitat alanı olarak kullanılması nedeniyle burada yapılacak herhangi bir yapılaşmanın çok ciddi tehlikeli sonuçlar oluşturacağını Altını çizmiş bilirkişi raporu. Bu nedenle sulak alan ve deniz ekosistemi içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olması durumunda tür zenginliğinin korunması ve nesli tehlike altında olan sucuk canlılar açısından büyük bir risk oluşturması nedeniyle tesis alanının uygun olmadığına kanaat getiriliyor. Kampanya Change.org Taksim Plastik'ten çıkış adresinde devam ediyor. Ker amacı gütmeyen bir kuruluş olan Oceana. Yeni raporuyla en büyük online alışveriş sitelerinden birinin geçen seneki plastik ambalaj atığının 70 bin katil balina ağırlığında olduğunu açıkladı. Change.org Taksim, plastiksiz kargo adresinde doğa dostu ambalaj ve kargolama yöntemleri talep eden Gözde Özbey ve arkadaşları, e-ticaret sitelerinin çıkardıkları kargo atıkları inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Ürün teslim alındıktan sonra yırtılıp at çöpe atılan Sonra da nereye gittiği düşünülmeyen petrol bazlı bu atıklar mikroplastiklere dönüşerek hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Deniz kuşlarının, deniz kaplumbağalarının midelerinde hatta böceklerde bile mikroplastik var. Zarar verdiğimiz sadece diğer canlılar değil. Son araştırmaya göre insan kanında, akciğerinde, anne sütünde bile mikroplastik bulundu. Bizim tüketiciler olarak talebimiz net. Geri dönüşmeyen, kompost edilmeyen, doğada atık olarak kalıp yüzlerce yıl kirliliğe neden olan, Plastik kargo atıkları yerine doğaya zarar vermeyen seçeneklerin sunulmasını istiyoruz dendi açıklamada. E-ticaret şirketlerinin bu konuda adım atmaları ve bünyelerindeki satıcılara da öncü olmalarını talep eden kampanya Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde. İkizköy'de gergin bekleyiş devam ediyor. Akbelen Ormanı yine tehlikede. Change.org Taksim Köy Direniyor adresinde Akbelen Ormanı. Kömüre feda edilmesin diye kampanyayı yürüten İkizköy Çevre Komitesi şirketin ormana kesim için gireceği yönünde duyum aldıklarını belirtti. İkizköy Çevre Komitesi Başkanı Necla Işık şirket jandarmayla kolluk gücüyle buraya kesime geleceğini söylüyor. 3-4 gündür böyle duyumlar alıyoruz. Geçen sene burada 30 ağacımızı katlettiler. İçimiz gitti. Hepimiz onlara ağladık. Bir buçuk yılı aşkındır herkes diyor ki Akbelen ormanını vermeyeceğiz Akbelen yaşasın diyor. Ne olur kömür uğruna feda etmeyin Akbelen ormanımızı tek bir yaşam alanımızı da elimizden almayın diyorlar. Orman madenciliğe uygun olduğu belirtilen 3. bilirkişi raporunun ardından yürütmeyi durdurma kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Kampanya Change.org Taksim köy direniyor adresinde. Ben Uygar Özesimi, Change.org özel programını değerleyen Nil Ormanlı Balpınar, Büşra Yar sizlere şimdiden iyi yıllar diliyoruz. Pazartesi günü yeni yılda yine buluşmak üzere.